إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا من لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا إلى آخر الآية صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلا ظله إمام عادل ve şabbun neşe'e fi ibadetillahi azze ve cell ila ahiril hadif sadaka rasulullah fi kal ev ke ma kal sallallahu aleyhi ve sellem pek kıymetli cemaati müslümin ihvan-i insan hayatı aynı sene gibidir insan ömrü aynı seneye benzer Nasıl senede mevsimler varsa, insan hayatında da aynı bu şekilde mevsimler var. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerini insan ömründe de yaşıyor Cemaat-i İlkbahar mevsimi, insanın dünyaya yeni gelişi, ayakların üzerinde durmaya çalışması, Konuşabilmesi, yürüyebilmesi, etrafını tanıyabilmesi olarak değerlendirilebilir. Yaz ayı, insanın gençlik mevsimi. Kanının kıpır kıpır kıpırtadığı bir mevsim. Sonbahar, insanın artık yaşlılık devri, ihtiyarlık zamanı. İnsanın artık, yavaş yavaş yaprakların döküldüğü gibi organlarının çaptan düşmesi eski özelliğini eski dinçliğini vücudunun kaybetmesi gibi kış mevsimi ise insanın bu dünyaya veda etmesi ölüm anına benzetilebilir Müslümanlar bugün sohbetimizde yaz mevsimi üzerinde duracağız. Yani insanın gençlik çağı üzerinde durmaya gayret edeceğiz. Kimimiz bu çağdayız, kimimiz bu çağa hazırlanıyoruz, kimimizse bu çağı artık geride bırakmış vaziyetteyiz. Bu çağa hazırlananlar ve bu çağda olanlar sohbetten, vaaz-ı iyi ders alarak hayatlarını dolu dolu yaşamaya gayret etmelidirler. Evet, hayatın tadını çıkarmaktan bahsediyoruz Müslümanlar. Gençler, hayatın tadını çıkarmaya bakın. Bu alışıldık bir söz değil mi gençler için? Evet. Yani herkes diyor, aman geçsin be, hayatı dolu dolu yaşa denir ya. Bakın biz de Aynı şeyi söylüyoruz. Evet gençler hayatın tadını çıkarmaya bakın. Dolu dolu yaşayın. Gençliğinizi dolu dolu yaşamaya gayret edin. İki kesim de aynı şeyi söyleyebilir ama iki kesim de aynı manaya işaret etmiyor tabii ki. Bir taraf batıl tarafı hayatın tadını çıkartmaktan ne anlıyor? Ne anlıyor? Haramlara bulaşabilirsin. Hiç hudut, sınır tanımayabilirsin. Kafana estiği gibi hareket edebilirsin. Öyle değil mi? Vurarsın, kırarsın, yaralarsın, bağırırsın, isyan edersin. Kendin için, kendi hayatının, rahatının sağlanması için her türlü gayrimeşgul şeyleri yapabilirsin gençsin herkes seni mazur görür normal karşılar efendi gençtir be olgunlaştığı zaman aklı başına gelir der onun için sen hayatının tadını bu şekilde çıkar haramsa haram günahsa günah isyansa isyan öyle der batıl kesim gençliğin tadını hayatının tadını böyle çıkar der. Allah-u Azimuşşan da diyor ki, Ey kullar, benim size bahşettiğim bir nimet olarak gençlik nimetini çok iyi değerlendirmelisiniz. Evet hayatının tadını çıkarmalısın. Hayatının tadı Allahu u Azimuşşan'ın seni ne için yarattıysa, hangi amaçla yarattı seni bu dünyaya gönderdi? Allah'a kulluk amacıyla yaratıldın değil mi? Allah'ın çizdiği yolda yürümek üzere bu dünyaya gönderildin. Allah'ın hududu var, Allah'ın sınırı var. Bu sınırları aşmamalısın. İslami bir yaşantın olmalı. Eğer böyle olursa göreceksin ki asıl tat, asıl zevk sen tadacaksın asıl hayatını sen dolu dolu yaşayacaksın ey insan öyle ya bir tarafta kafasına estiği için içip içip sabahlara kadar sokaklarda dolaşan ve bunun bir zevk bir eğlence olduğunu hesap edebilen insan sabah güneş doğunca bir de bakıyor ki elinde hiçbir şey kalmamış. Geçmiş gitmiş. Çoğu zaman yanına perişanlık kalıyor. Ağzına estiği için başkalarının canını yakan, vuran başkalarının canını acıtan insan ve bundan da zevk alabilen insan bir müddet sonra yaptığının ne kadar yanlış olduğunu anlıyor, yanına koskoca bir pişmanlık kalıyor. Zevk değil ki bu. Heyecan değil ki bu. Sonunda pişmanlık olan bir şey zevk olur mu ya? Koskoca pişmanlık veya bir genci kandırarak onun ırzını lekeleyen bir insan üç dakikalık 5 dakikalık bir zevk, bir eğlence için bu yola başvuran bunu yapan bir genç 5 dakika sonra yanına koskoca bir pişmanlıktan başka bir şey kalmıyor. Hani hayatını heyecanla dolu dolu yaşayacaktın bu mu? Hayatını dolu dolu yaşamak be. Hayattan zevk almak bu mu? Hep pişmanlık hep pişmanlıkla geçirilmiş bir ömür ondan sonra ihtiyarlayınca bir kenarda oturup Kafana ellerinin arasına alıp düşünmeye başlayınca gençliğine yanarsın, yanarsın da durursun. Bunun üzerine yazılmış nice şiirler var biliyorsunuz. Şarkılar, türküler yazılmış bunun üzerine bestelenmiş. Yanıyor geçmiş olan gençliğine. Zaten gençlik elinde mi kalacaktı zannediyorsun, geçip gidecekti. Sen bunu Allahu Azizimushanın istediği gibi geçirseydin de, ihtiallığında da anın ak bir şekilde, kesinlikle hesabını veremeyeceğin herhangi bir durumla karşılaşmadan gençliğini uğurlasaydın daha güzel olmaz mıydı? Daha iyi olmaz mıydı? Bugünkü gençlere Allahu Azizimushan Kur'an-ı Kerim'de örnek veriyor. Örnek koymuş bugünkü gençlerin önüne. Eğer gençliğinizi yaşayacaksanız böyle yaşayın diyor. Kimdir o örnek gençler? Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinde geçiyor. Mağara arkadaşları duymuşsunuzdur. Eshabu Kehf. İşte onları Allahu Azimuşan bugünkü gençlere misal veriyor örnek veriyor ne kadar güzel bir gençlik geçirmişler bir bilseniz gençliklerinde her türlü haramdan her türlü günahtan ve isyandan uzak durmuşlar yüz kızartıcı hareketleri ve tavırları olmamış büyük baskılara karşılık Allahu u Azimuşşan'ı Rab kabul etmişler onun göndermiş olduğu dini, din kabul etmişler, ona intisap etmişler. Ama başlarına gelmedik kalmamış. Zalim bir yönetici, zalim bir hükümdar tarafından aranıyorlar. Bulundukları yerde idam edilecekler, öldürülecekler veya hapsedilecekler. Ama bu korku, bu ölüm korkusu dahi onları Allah'a karşı olan kulluktan vazgeçirmeye yetmiyor. Vazgeçirmiyor arkadaşlar. İşte Kehf suresinin 10. ayetini Allah-u Azimuşşan onları bize anlatıyor. Buyuruyor ki Estaizu Billah اِذْ اَوَلْ فِتْيَةُ ilal الْكَحْفِ O yiğit gençler, o gençler mağaraya sığındıkları zaman fakalu Şöyle dediler, şöyle dua ettiler Rabbena اَعْتِنَا مِنْ rahmeten رَحْمَةً Vehiylene min emrine rüşdede, Ya Rabbi, bize tarafından bir rahmet ver, bir rahmet indir tarafından bize ve bize şu durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla, Ya Rabbi, diye dua ettiler. İmanlarından vazgeçmediler, inançlarından taviz vermediler. Ya sığınacak tek kapının Allah'u u olduğunu kabul ederek Allah'a el açtılar. Evlerini bıraktılar, baklarını bıraktılar, işlerini bıraktılar, tezgahlarını bıraktılar ve o zalim hükümdardan, yöneticiden kaçarak bir mağaraya sığındılar biliyorsunuz. Sığındıkları mağarada ibadetlerine devam ederek el açıp Allahu Azim uşandan yardım istediler durumlarıyla ilgili. Sıkıntılı bir durum var tabii. Gençlerin durumu çok sıkıntılı. Yani etrafınıza bir bakın bakalım. Gençler hakikaten bu zamanda çok zor durumdalar. Okuldaki gençlere bakıyorsunuz. Allah yardım etsin diyorsunuz. Dua ediyorsunuz. Sokaktaki gençler yine öyle iş yerindeki gençler yine öyle yani her tarafta canavallar ağızlarını açmışlar ve gençleri kapmak için fırsat bekliyorlar her tarafta canavallar var kan emici vampirler var her tarafta gençler için o kadar çok tuzak var ki sayılamayacak kadar çok tuzak var bakıyorsunuz gençlik çağında kıpır kıpır tam ateşi temsil edecek çağda 15, 16, 17 erginlik çağına ermiş olan gençler kız olsun erkek olsun ikisi içinde tam karşı cinslerine ilgi duydukları bir takım meraklar içinde oldukları çağlarda siz götürüyorsunuz onları yan yana koyuyorsunuz oturtuyorsunuz okulda sınıfta yan yana Yemekhanelerinde yan yana, çıkıyorlar teneffüse, okul bahçelerinde yan yana, evlerine gidiyorlar sokaklarında yan yana, biniyorlar araçlarında yan yana, adeta siz ateşle barutu bir araya koyarsanız, sonuç olarak ne beklerseniz, çok büyük gürültülü bir patlama olur değil mi? Hem bulunduğu ortamı harap eder hem de etrafındakilere de zarar verir siz ateşle barut mesabesindeki gençleri tam kıpır kıpır olan çağda yan yana koyuyorsunuz ne yapsın şimdi bu genç erkek olsun kız olsun ne yapsınlar şimdi bunlar şeytan zaten damarlarında kan nasıl dolaşıyor öyle dolaşıyor Kan damarlarda nasıl dolaşıyor? Şeytan öyle dolaşıyor. Bir an bırakmıyor ki onları. Tüllü tüllü yollar var. Sonra çık sokağa çıkıyorlar. Sokakta çok daha acayip bir ortam onları bekliyor. Çok acayip bir ortam. Kendisi bir takım şeylerden korunmak istese bile, kötü yollardan korunmak istese bile o kadar çok engel koyulmuş ki önlerine... Onları sapıtmak için, yoldan çıkartmak için devamlı onlarla karşı karşıya kalıyor. Ondan sonra evine gidiyor. Oh tamam, şimdi rahatlık var. Şimdi artık çocuğumu kontrol altına aldım diyeceksiniz tam. Bir de bakıyorsunuz, orada da büyük bir felaket onları bekliyor. O nedir o? Televizyonlar yetmiyor mu? Televizyonların hangi kanalını çevirirseniz çevirin, Aşktan, sevdadan, hatta ve hatta gayrimeşru ilişkiden o kadar özendire özendire bahsediyor. Filmler, diziler bunun üzerine yapılıyor ki şaşırıp kalıyorsunuz. Sizin yüzünüz kızarıyor belki onlara bakarken bakmamaya çalışıyorsunuz ama çocuğun zaten onlara karşı bir merakı var o yaşta. Nasıl koruyacaksın şimdi bu çocuk? Sorarım sana. Çok zor bir durum var yani gençler için. Nereye giderlerse gitsinler. Canavarlar, kan emiciler, vampirler hepsi ağızlarını açmışlar. Hepsi kapanlarını kurmuşlar. Gençleri bekliyorlar. Onun için dua etmekten başka çaremiz yok. Dua ediyoruz ya Rabbi yardım et gençlere. Gençlerin yardımcısı ol ya Rabbi. Onları sapmaktan, şeytanın eline, nefsinin eline düşmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Bütün Müslümanların gençlerini de bu duaya ilhak eyle ya Rabbi. Diye dua edeceğiz. Başka ne yapabiliriz? Elimizden geldiği kadar anne baba olarak da onları korumaya çalışacağız. Ama asıl iş gençlerde bitiyor. Gençler şunu ortaya koyacaklar. Ya Allahu u Azimuşşan'ın örnek olarak bize bahsettiği, mağara arkadaşları Eshab-ı Keh gibi olacaklar gençliklerini Allah yolunda geçirecekler namaz Kur'an, sohbet, zikir etrafında hayatlarını idame ettirecekler günlük vazifelerini ve görevlerini yaparken öğrenci ise okullarında Evendim işçi ise iş yerinde memursa memur oldukları bürolarında ofislerinde boş geziyorsa da efendim sokaklarda daima Allah korkusuyla ve Allah'a kulluk şuuruyla hayatlarını geçirecekler. Veyahut da ikinci seçenek olarak veyahut da onlar işte sohbetin başında söylediğimiz gibi batıl düşünceli insanların söyledikleri gibi hayatlarını vur patlasın, çal oynasın. Tam gençliğin tadını çıkarma. Adına haram, günah, isyan, hatta ve hatta uyuşturucu, hırsızlık, vurdu kırdı gibi geçirecekler. İkisinden birisini gençler tercih edecekler arkadaşlar. Hadisi şerifte buyruluyor ki Seb'atun yuzilluhum ullahu fi zillihi yevme la zille illa zilluhu Yedi insan vardır ki kıyametlinin bulunmadığı o kıyamet günü Allah'ın özel olarak arşının altında yedi sınıf insan gölgelenecektir. Allah'ın özel gölgeliği arşın altında yedi sınıf insan gölgelenecektir. Bir, İmamun Adilun, adil bir devlet yöneticisi. Adil devlet yöneticisi. İkincisi ise ve Bir genç ama öyle bir genç ki Rabbına kulluk ederek temiz bir hayat içerisinde gençliğini, hayatını değerlendiren, dolu dolu yaşayan bir genç de kıyamette çok önemli bir makama sahip olacaktır. Ey genç sen hayatını Allah yolunda geçiriyorsan Allah'ın emri doğrultusunda gençliğini yıpratmaya gayret ediyorsan, sen sevin, Allah-u Azimuşşan'ın sevdiği bir insansın sen. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir hadisi şerifinde şöyle buyurduğunu gördüm. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anhuma onlara işaret ederek diyor ki, bu iki güzide insan ahirette gençlerin efendisi olacaklar diyor. Yani gençler şöyle ayrılın denildiği zaman başlarında Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin olacak. Orada onlarla birlikte olacaklar. Cennette onlarla birlikte olacaklar. Biz de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesine nail olup güzel bir şekilde hayatımızı geçirmeye gayret edelim ey gençler. Veya gençliğe hazırlananlar Yarın yaşınız geçtikten sonra pişman olacağınız tüh keşke şunu yapmasaydım diyeceğiniz bir hareketi sakın ha nefsinize uymayın. Sakın yapmayın. 3 dakikalık, 5 dakikalık, 10 dakikalık, bir saatlik zevk için hayatınızı perişan etmeyin. Gelin Allah'a kul olmaya gayret edin. Gençliğinizi dolu dolu lezzet tat, zevk içinde yaşamak istiyorsanız, sonsuz ve bitmez zevk olan Allah'a kulluk zevkini tadın, vakitlerinizde namazınızı kılın, oruçlarınızı tutun, ağzınıza, elinize, cinsel organlarınıza dikkatli bir şekilde kullanmaya gayret edin, Allah'ın hududu dışında bunları kullanmayın ve bu şekilde hayatınızı idame ettirin, yarın öbür sükün. vay be! Gençliğim boşuna geçti hiçbir şey anlamadım diyenlerden olmamak için böyle yapın ey gençler böyle yaparsanız geleceğe umutla bakabilir büyükleriniz geleceğe umutla bakabilir kendileri ölüp gitseler dahi imanlı merhametli inançlı bir topluluk yetişiyorsa eğer arkalarından gözleri açık gitmez gözleri geride kalmaz bu memleket İmanlı gençlere, inançlı insanlara, Allah korkusuyla hayatını geçirmiş olan genç insanlara emanet edilmeli. Böyle yaparsanız geleceğinizden endişe etmezsiniz. Onun için gençler bu kadar önemlidir. Rabbim cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'in gençlerini Allah'a kul, Habibine ümmet şuuruyla Büyütüp yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin. Çoluk çocuğumuzu ve ümmeti Muhammed'in çocuklarını ıslah eylesin. Onları her türlü kendilerini çirkefe düşürecek olan kötülüklerden, pisliklerden uzak eylesin. Onları korusun ve kollasın inşallah. Cemaati Müslim'in hatim duaları var. Onları etmeden önce iki duyurum var. Artık bir dahaki hafta pazar günü ilk teravih namazı kılacağız inşallah. Ben de sizin gibi en az sizin kadar heyecanlıyım. Bu mübarek ay geliyor, Ramazan ayı geliyor, gecesi bir bereket, gündüzü bir bereket, böyle huzurlu bir ay geliyor inşallah. Bunu geçirebilmek için bazı programlarımız var tabii, güzel geçirebilmek için. Her sene olduğu gibi bu de iftar yemekleri veriyoruz fakir fukaraya. Geliyorlar tencerelerinden alıyorlar yemini, gidip evlerinde çoluk çocuğundan birlikte yiyorlar. Allah nasip etti 8. senemiz olacak bu sene. 8 senedir devam ediyoruz. Elhamdülillah bu bizim için çok büyük bir nimet, bir başarı. Tabi bunu biz nasıl yapıyoruz? Böyle duyuruyoruz. Zengin insanlar, durumu yerinde olan insanlar veyahut da geliyorlar geceyi üstleniyorlar. Bir Günün iftar yemeğini üstleniyorlar. 200 kişiyi yaklaşık olarak iftar ettirmiş oluyorlar. Evinize götürüp yaptıramazsınız bunu. Ama bunu yaptırabiliyorsunuz. Burada bir geceyi üstlenerek. Bu listeyi yapıyoruz. Liste açıldı, yapılıyor. Liste yazılıyor. Bir kişi bir geceyi üstlenebilir. 2 kişi, üç kişi bir araya gelerek bir geceyi kapatabilir. Onunla ilgili bilgi almak isterseniz bana müracaat edin. Ben size bilgi vereyim. E, mukabeleler başlayacak. Kadir gecesine yetişebilmek için öğlen ve ikindi namazından sonraki mukabeleler perşembe günü başlıyor. Öğlen ve ikindi namazından sonra. Sabah mukabeleleri de sahur ne zaman başlıyorsa ondan başlayacak. Evet. Hatim dualarıyla bitirebiliriz. <Sessizlik> Sübhane Rabbiyel aleyhile alel vehhab Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin Okunan hatimleri dergah-ı uluhiyetinde kabul eyle ya Rabbi Onlardan elde ettiğimiz sevabı evvelen ve bizzat Peygamber Efendimizin aziz mübarek ruhlarına hediyeledik ve asıl eyle ya Rabbi Eshab-ı kiramın, ezbacı güzinin, ensar, muhacirin, tabi'in, tebe-i tabi'nin ruhlarına hediyeledik ve asıl eyle ya Rabbi Burada bulunan amin diyen cemaatimizin geçmişlerinin ruhlarına hediyeledik ve asıl eyle ya Rabbi şu mübarek mabede maddi manevi katkıda bulunmuş, yardım etmiş ve ahirete irtihal etmişleri ruhlarına hediyeledik, vasıl eyle ya Rabbi yine şu mabede maddi manevi katkıda bulunmuşların geçmişlerine de rahmet eyle ya Rabbi özellikle hatim sahiplerinin de geçmişlerini bu hediyeden haberdar eyle ya Rabbi makamlarını ve makamlarımızı cennet eyle ya Rabbi, Ramazan'a dolu dolu bir şekilde, güzel bir şekilde hazırlanarak girmeyi ve Ramazan'da kendimizi affettirebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi! Recep ve Şaban ayını bizlerden şikayetçi eyleme ya Rabbi! Müslümanların hastalarına şifa, dertli olanlarına deva, boşlu olanlarına edala nasip eyle ya Rabbi! Filistin'de, Çeçenistan'da vesair berdelerde İslam adına savaşan ve zulme uğrayan Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi! İslam düşmanlarını sen islah eyle ya Rabbi. İslahları mümkün değilse onların şerlerinden bizleri emin ve muhafaza eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için Allah rızası için el Fatiha.